1234 numaralı konu Hazreti Peygamber'in ölüm döşeğinde bulundukları sırada namazı vasiyet etmeleri evet Enes bin Malik şöyle diyor Ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Peygamber son nefeslerine kadar bizlere namazı ve ellerimizin altındaki kölelerimizi vasiyet ettiler ölüm döşeğinde yatmakta olan Hazreti Peygamber'in mübarek göğüslerini hırıltı kaplayınca ya ve dilleri konuşamaz oluncaya kadar bütün vasiyetleri namaz ve köleler üzerineydi Hazreti Ali şöyle anlatıyor ölüm döşeği Yatmakta olan Hazreti Peygamber benden, kendilerinden sonra ümmetinin dalalete düşmemesi için bir şeyler yazdırmak üzere yazı malzemesi getirmemi emrettiler, fakat gidip gelinceye dek son nefeslerini verir korkusuyla, Ey Allah'ın Rasulü, ben sizin söylediklerinizi ezberler ve unutmam, dedim, bunun üzerine Hazreti Peygamber, sizlere namazı, zekatı ve bir de ellerinizin altındaki köleleri vasiyet ediyorum, buyurdular.